Ee, Fatih abi geçtiğimiz hafta siyerine nebi e, hem metinden hem de sonrasında muhabbet bahsinden e, kaldığımız bir yer vardı Kabe'den bahsetmiştik ve dahi peygamber efendimizden. Evet şimdi e, hemen şöyle bir e, mevzuya giriş yapalım. Bundan sonra sizinle yayından evvel de konuştuğumuz gibi. Eyvallah. Her dersin başında. Muhakkak surette belli konulara temas edeceğiz Bunlar tekrar olacak belki Ama 4-5 cümle olsa bunları hep Çünkü bunlar sofranın tuzu, ekmeği, suyu Yemek çeşitleri değişebilir ama Sofranın ekmeği, suyu değişmez Hep Her kurulduğunda muhakkak gelir Efendim anladık ki İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yaradılış olarak en evveli Nurun yaratılışı olarak en evvel yaratılan zat Hazreti Adem aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden insan olarak sonra yaratılmış bütün ruhlar bütün mevcudat Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden sonra yaratılmış fakat gönderiliş olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberlerin sonuncusu olarak gönderilmiştir dedik Kainatın yaratılışına sebep olan Hz. Allah'ın kendi Allah'lığının Rabbinin bilinmesidir. Fakat hemen bu sebepten ve bu murattan sonra bu iradenin tezahürü olarak ilk nurun yaratılışı olarak da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zuhuru vardır. Bu hiçbir zaman unutulmasın. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşında peygamber olmuş ...ondan evvel hiç bilinmemiş... ...haşa tövbe estağfurullah... ...yani çok iyiymiş, çok iyi olduğu için de... ...bakmışlar ondan iyisi yokmuş... ...o yüzden o peygamber olmuş gibi... ...safsata... ...efendime söyleyeyim abes... ...mantık dışı, iman dışı sözlerle... ...meşgul olmamak için bu hatırlatmayı hep yapıyoruz... ...Cenab-ı Hak... ...ruhlar aleminden de evvel... Hazreti Peygamber'i peygamber olarak seçmişti... Ve hatta ne demişti hatırlıyorsanız hadisi şerifte Hz. Adem daha su ile balçık halindeydi veya toprak ile su arasındaydı çamur halindeydi yani. Tesviye edilmemişti henüz ben peygamberdim diyor İnsandım demiyor peygamberdim kitabım da vardı şeriatım da vardı nasıl ne ile emrolunduğumu ve neyi tebliğ etmekle vazifeli olduğumu biliyordum demektir bunun manası. Bu hakikate dikkat çekmiştik. Ondan sonra ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin neserlerinden bahsettik. Hazreti Adem aleyhisselamdan bahsettik. Hazreti İbrahim aleyhisselam efendimizden de bahsettik. Ve Mekke'nin özelliklerine temas ediyorduk ki programımız orada kaldı. Şimdi şunu unutmayalım. O zaman için düşünürsek Mekke-i Mükerreme... ...gelişmiş olan birçok devletten... ...daha gelişmiş bir şehir devleti. Yani... ...Mekke belki bir şehir ama... ...sistem olarak... ...bakanlıklar gibi... ...belediye teşkilatı gibi bugün düşünebileceğimiz... ...bir teşkilat sistemiyle... ...bir teşkilatla... ...birçok ülkeden... ...daha... ...oturmuş düzeni belli bir devlet... ...konumunda. Ticari kervanların gelip geçtiği bir yer siyasi hadiselerin düğümlendiği veya çözüldüğü bir yer e, muazzam bir belde böyle bir beldede böyle bir kültürün yaşadığı yerde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zuhuru tabii ki tesadüfi değil artık o gelecek diye mi Mekke böyle hazırlandı yoksa böyle hazırlandığı için mi Cenab-ı Hak onu Mekke'de e, zuhur ettirdi iki cihan server efendimiz orada var oldu bunu biz bilemeyiz fakat şunu biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Mekke'de doğumuyla Mekke şereflenmiş oldu daha evvel de şehirlerin anası Cenab-ı Hak kainatı bidayetinde kara parçası olarak oradan yarattığını rivayet ediyor alimler ve hadis-i şeriflerden bunu alıyor Şehirlerinin anası, yerleşim merkezinin Anası gibi düşünülebilecek bir yer Fakat şerefini Eşrefiyetini, eftariyetini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin orada bulunmasıyla Alıyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde Beled suresinde La uksimu Bihezel beled Ve ente hillun bihezel beled Buyurarak Mekke-i Mükerreme'ye yemin ederken dahi Hazreti Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin orada yaşadığına işaretle orada yaşamasının bu yemini celbettiğini adeta ifade buyuruyor. Yani Mekke'ye yemin ederken bile Hazreti Allah tek başına şehir olarak Mekke'ye yemin etmemiştir. Mekke'ye kasem ederken Resulullah Efendimiz için sen oradasın sen orada hayattasın İşte o şehre yemin edelim ki şeklinde Mekke'nin eftariyetine Hazreti Peygamber'in vesile olduğuna işaret buyurmuşlardır. Tabii ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin belki bir ara verdikten sonra tekrar devam edeceğiz. Mekke'nin haliyle eğer müsaade ederseniz israfullah. İsmi Nebi Muhammed isminin de özelliği hususunda bir pasaj var. Onu sizden dinleyelim. Daha sonra Mekke'yi mükerreme ile alakalı Peygamber Efendimizin ismi ve fazileti ile alakalı Birkaç söz daha e, inşallah sarf edeceğiz Zira bu bayram münasebetiyle birçok kardeşlerimle konuşmak e, nasip oldu Misafirliğe gittik veya misafirlerimiz geldi Peygamber muhabbeti hususunda ne kadar büyük bir boşluk olduğunu Ve Hazreti Peygamberi ne kadar az tanıdığımız noktasında tespitler oldu bu sebepten iki Can sever Efendimiz'in siyerini bir devam ederken, tarihi sürece devam ederken, biraz da imani kısmına ve bizdeki imani sürecine dikkat etmemiz icap edecek. Buyurun efendim. Tabi'in bilginlerinin büyüklerinden Said bin müseyyeb der ki, Araplar kendilerinden Muhammed isminde bir peygamber gönderileceğini, kitab ehli olan, Yahudi ve Hristiyanlarla kahinlerden işitmişlerdi. Bunu işiten Araplardan bazıları peygamber olması ümidiyle oğullarına Muhammed ismini vermişlerdi. 1- Beni temimlerden Evet şimdi affedersiniz Sa müsaadenizle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini Hazreti Peygamber Efendimizin lisanından zaten öğrendik Yaratılışın evvel oluşunu Fakat bakın ki hadisata Hazreti İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve bütün peygamberler Ruhlar alemindeyken O Muhammed'e erişirseniz ona tabi olun Ümmetlerinize de ona yardım etmek üzere emredin diye emir olunduğundan, Diğer dinin veya affedersiniz Diğer peygamberlerin ümmetleri de Başka din yok çünkü diğer peygamberlerin ümmetleri de bozulmadan evvel bu hitaba erişmişler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi bekler bir haldeler maalesef 1400 sene geçtiği halde bu gerçeği bugün fark edemeyenler var ama yüzlerce sene evvelinden Hz. Peygamber efendimizi bekleyenler vardı bu tezata dikkatinizi çekmek isterim dolayısıyla tabi'in Bilginlerinden demin rivayet ettiğiniz Malumat buna işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyayı şereflendirmeden Evvel insanlar tarafından Dahi onun geleceği Biliniyordu Muhammed ismi şerifinin Nereden neşet ettiği Yani nereden neşet ettiğini biliyoruz Cenab-ı Hak koymuş bir ismi Fakat İnsanlar arasına ne kadar yaygındı Toplumlar bunu bu isme aşina mıydı Şeklinde bir bahis var ee, Ara bir bahis Onu işliyorduk Araplar Gerek alimler vasıtasıyla Gerek museviler veya seviler vasıtasıyla Kendilerinden Muhammed isminde bir zatın geleceğini biliyordu Hatta bunu örneklendirmek için Elinizdeki kitap ağzın Köksal Hoca Efendi'nin birkaç tane örnek vermiş misal olarak getirmiş onları okuyarak bu mevzuyu daha iyi herhalde anlayabiliriz Beni Temimler'den Süfyan bin Mücaşi Şam'a gidip bir rahibin evine inmişti Süfyan kendisinin mudarlardan olduğunu söyleyince rahip Araplar içinde bir peygamber gönderilecek kendisine Muhammed denilecektir dedi bunun üzerine Süfyan Doğan oğluna Muhammed ismini verdi. Muhammed bin Süfyan büyüyünce Hristiyan papazı oldu. Evet yani tesadüfle öyle isminin Muhammed olması da bir kişi öyle peygamber olamıyor. Azim Köksal Hoca Efendi büyük bir alimdi. Eserlerini okumanızı sevgili dinleyicilerimizin eserlerini takip etmesini arzu ederiz. İsmi Muhammed olsun da belki o ahir zaman peygamberi olur düşüncesiyle birçok isimler konulmuş peygamber efendimizden evvel. Fakat Cenab-ı Hakk'ın istediği arzu ettiği muradı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine onun izniyle müteselsiden Hazreti İbrahim'den İsmail'e ve oradan yine devam ederek Hazreti Abdullah'a ve oradan da Amine Validemize intikal etmek üzere temiz tertemiz bir arktan bir soydan gelmekteydi. İnsanların aldığı tedbirlerle bunun yerine kayım olması bu güzelliğin yerine kayım olmaları mümkün değildi. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak neseplerinden, ruhi paklerinden ismi paraklerinden nasipler olarak tertemiz olanlardan eylesin. Evet. Diğer mevzular da var ama şu ikinci örnek de sanki yine açacak gibi. Onu evet. da istiyorsanız. Beni Süleymlerin Zekvan oğullarından Muhammed bin Huzai'ye Muhammed ismi peygamber olması ümidiyle verilmiştir. Ebrehe bu Muhammed bin Huzai'yi Yemen'e götürmüş. O da orada Ebrehe ile birlikte bulunmuş ve Hristiyanlık dininde ölmüş. Ebrehe'nin emriyle Kabe'nin yerine Sana'daki Kulleys Kilisesi'ne hac etmeleri için propaganda yaparken Huzeylilerden Urve bin Hıyat tarafından bir okla vurulup öldürülmüştür. Yani neye niyet, neye niye kısmet? Daha başka misaller de var. Yine e, Muhammed'ül Hüseydi isminde, Muhammed'ül Fukaymi isminde, Muhammed Bin Berrül Kinani isminde buna benzer isimlerle birçok kişi... Muhammed ismini almışlar ama o ismin tecellisinden çok çok uzak bir şekilde olmuş. Şimdi bunun hikmetini şöyle anlatıyor halimler ben Deniz hep siyeri nebi olsun diğer mevzuat olsun günümüzle alakalı bir meseleyi aydınlatmak üzere okuduğumuzu hatırlatırım kıymetli dinleyicilerimize burada bir niyet bozukluğu vardır ben onun ismini Muhammed koyayım da Peygamber olsun gibi niyette bir bozukluk daha doğrusu bir cahillik vardır. Allah'ın uhtesinde olan bir nübüvvet müessesesini siz kendi elinizde belli bir kalıba sokamazsınız günümüze uyarlarsak. Bunu yapmaya çalıştığınızda sizin yaptığınız tedbirler öyle bir tedbir getirir ki öyle bir takdirisi de cereyan ettirir ki bir şey ümit edersiniz. Ama o ümit etmekte hem hakkınız yoktur, hem salahiyetiniz yoktur, hem de cahilliğiniz pek çoktur. Dolayısıyla Allah'ın gadabı, Allah'ın o husustaki size kahrı muhakkak surette erişecektir. Bu isimleri alan kişilerin birçoğu farklı farklı sahalarda ve pek de hoş olmayan şekillerde vefat etmişlerdir. Hayatları başkalarına olumlu, müsbet manada ibret olmak değil, belki menfi manada ibretlik olacak şekilde geçmiştir ne anlarız bundan şunu anlarız günümüz insanlarının da Hz. Peygamberden bahsederken Risalet makamından bahsederken kendi dar beşeri kalıplarına sokarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi izah etme gayretleri her ne kadar kendilerince güzel bir hayrı celbediğim niyetiyle de olsa farkında olmadan uluhiyet sahasına girdiklerinden Allah'ın takdir sahasına girdiklerinden Allah'ın verdiği payeye el uzattıklarından dolayı onların da imansızlaşmış halini imandan uzak hallerini biz bizzat müşahede etmekteyiz bu asırda konuşurken Muhammed diye konuşuyor Muhammed'in arkadaşları diye konuşuyor ve bunu o sahayla meşgul olduğu için yaptığı izlenimini uyandırmak istiyor yani ey insanlar diyor televizyonlardan radyolardan konuşurken ey insanlar siz tabi hazreti falan filan dersiniz ama bunlar bizim mevzumuz biz rahat konuşuruz diyor vermek istediği nokta bu yani bizim bir şekilde bunlar elimizin altında hangi hadise biz onu okuduk falan ettik kitaplarımı okuyun diyor orada ben Muhammed anlattım size diyor mesela kaç baskı yaptı benim kitaplarım diyor oradan okuyun Muhammed'i diyor haşa Hazreti demek gücüne gidiyor. Sanki yüz tane kelime konuşabilirmiş de, Hazreti çok zikrederse istihkaka azalırmış gibi. Utanmaz. Bilgi noksanlığı değil değil mi abi bu? Bu iman ve cehalettir. Cehalettir bu. Efendim nasıl cehalet bu? En alim insan Allah'ı ve Peygamber'i bilen insandır. Velev ki okuma yazma bilmez. Bir insan Allah ve Peygamber'e hakkıyla imandan mahrumsa, Merkep yüklü kitap okusa Yine pek bir faydası yoktur Merkebe faydası kadar vardır kitapların Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle Hemen buradan hareketle Muhammed ismi şerifini koyarken de Ejdat bakın ne kadar güzel bir şey yapmış Mehmetçik demiş Muhammed'in nurundan almış Ve onurdan mahvolmuş Muhammedi nuru taşımış Muhammedcik demek Mehmet ismini almış Muhammed ismi şerifi sallallahu aleyhi ve sellem zikredildiğinde o pak temiz eftarul beşere işaret edeceğinden dolayı belki onun sıfatı benim koyduğum bu Muhammed ismi zaten hiçbir zaman erişemez de fakat abes kötü Menfi bir işte meşgul olur da bu isme leke sürer. İnsanlar onunla istihza eder gibi yapar. Fakat onunla istihza ederken sadece isminden dolayı o istihza belki peygambere de gider korkusuyla Mehmet ismini koymuşlar. Fakirinden mesela göbek adam Mehmet, Mehmet Fatih. Esası ne bunu? Muhammed. Fakat şimdi yeni bir moda başladı. Muhammed diye isim koyuyorlar. Bu efendim yanlış mıdır? Hayır değildir ama bakın şimdi geçenlerde tabi <gülüyor> estağfurullah bunlar baya oluyor 15-20 sene evvel. Zaten o futbolcu da o zamanlar oynuyordu. İyi niyette koymuştur annesi babası muhakkak suretle. Şimdi Muhammed diye futbolcu var. Futbolculuk kötü bir şey değildir. Yani futbol oynayan insanlar kötüdür demek istemiyorum. Fakat Muhammed attı çalımı gitti ve gol falan diyor. Aman Muhammed vurdu deyince düşünebilir tabi Talim Allah'ım sallallahu diyecek hali yok. O ismi nebi değil. Fakat ismi nebinin bu şekilde ulu orta konuşulmasını bizim bilhassa Osmanlı, edep mümessili olan Osmanlı kullanmamış. Hoş olmadığı için kullanmamış. Burada bu isme hürmet edilmesi gerektiğine işaretle hemen şunu hatırlatırız. Efendim Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımızda ve ondan evvel gelen ayetlere de baktığımızda Zebur'daki, Tevrat'taki, İncil'deki ayetlere peygamberlere ismiyle hitap eder Hazreti Allah. Nida eder daha doğrusu. Ya Davud, Ya İsa, Ya Musa, Ya Zekeriyya gibi isimlerle Ey İsmail, Ey İbrahim, Ey Davud, Ey Musa, Ey İsa gibi fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hitaben Kur'an-ı Kerim'de bir tane bile ya Muhammed yoktur. Gerçi şimdi bizim bazı hoca efendiler açtıkları için bu şeyi <gülüyor> ya Muhammed'deki falan kim veriyor size bu salahiyeti? Efendim orada emir sılası varmış. Ee, em <gülüyor> emir karşıdaki ne yapılırmış? <gülüyor> Aç karşıdakine yapılırmış emir ee dolayısıyla ey sen demekmiş e, biz onu tefsire koyuyoruz hayır bu selahiyeti size kimse vermiyor ya Muhammed diye anlatma selahiyetin size kimse vermiyor belki insanlarımız anlamaz etmezdi hadi tefsirlere yazdınız yazdınız ama hitabi uslupta bu şekilde hitap etme şeklini Mekke'de ve Medine'de daha doğrusu asıl saadette Müşriklerden başkası yapmamıştır Ya Muhammed hitabı Müşriklerden başkasının Seslenme şekli değildir Sahabe-i kiramın içerisinde Hiç kimse Ya Muhammed dememiştir Dese bile Bir sürü övgü sözünden sonra Böyle böyle böyle böyle böyle Ya Muhammed yani Aman Ya Muhammed Şeklinde yalvarma şekliyle Kendisini acındırmak Kastıyla şefaat ümit eder arzusuyla. Bazı edebi metinleri de bu yüzden tasavvuf ehli olan, o nezakette olan zavad-ı kiram pek hoş karşılamıyorlar. Sen nerededin ya Muhammed? Kalk ya Muhammed, gör bizim halimizi ya Muhammed falan. Tamam için coştu konuştun ettiğin falan ama edip olan kişi serhoş narası gibi atacaksa herkes yapar bu sözü. Hangisi Kişi olursa olsun şunu unutmamak lazım büyük İmam Buseri'nin dediği gibi ben Resulullah'ı övmedim diyor. Resulullah'ın ismini benim eserlerimde geçmesinden dolayı benim şiirlerim şeref kazandı diyor. O zaman o şerefe layık bir şekilde o şerefin icap ettirdiği şekliyle peygamber hitap etmek lazım. Ya Muhammed diye hitap etmek kimsenin salahiyetinde değildir. Yakınlık iddiasında olanlar zaten böyle bir edepsizlik yapmamışlardır. Siyerine bir okurken dediğimiz gibi güncel mevzuları da temas edeceğiz. Dedik. Bakın birkaç tane daha mevzu arz edeyim size. İki cehenni serüveri Efendimizi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Muhammed ismi şerifiyle dört yerde geçer. Bir de Ahmet ismi şerifiyle geçer. Kur'an-ı Kerim'de İsmen Peygamber efendimiz... Ee, Muhammed olarak dört yerde Ahmet olarak bir yerde geçer Beş yerde geçer yani İşte Sure-i Ahzap'ta Maide suresinde Efendime söyleyeyim Saf suresinde ee, Sure-i e, Geçtiği gibi Ve Fetih suresinde Fakat demin de arz ettiğim gibi Ya Muhammed diye geçmez Muhammedur Resulullah diye geçer ve mekanı Muhammedun aba ahad min ricalikum velakin Rasulullah ve şeklinde geçer. Veya Hz. İsa Aleyhisselam'ın ümmetine söylediği sözün zikri meyanında benden sonra ismi min ba'di Ahmed. benden sonra gelecek olan zatın da ismi Ahmed diye şeklinde geçer. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de başka bir mevzu daha var. Bunu yine Ramazan-ı Şerifte Sizinle yaptığımız sohbetler de zikrettik. Yeri geldiği için birkaç müsaade eder misiniz? Estağfurullah. Onları da arz edeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı yere yemin var. Mekke-i Mükerreme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ömrüne de yemin var. Yaşadığın senin ömrüne yemin olsun ki. Hayatta olduğu müddete yemin olsun ki. Le'amruke Senin ömrüne kasem olsun ki diye Allah'ın bir hitabı var Sure-i Hecir'de. Hiçbir insan, hiçbir beşer böyle bir şerefe erdirilmemiştir. Le'amruk hitabına hiçbir beşer, hiçbir peygamber nail olamamıştır. Resulullah'ın yaşadığı hayata bile Allah yemin etmiştir. Vel asr innel insaneleki husur denilerek de Resulullah Efendimizin yaşadığı asra yemin edilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-duha ve'l-leyli izâ secâ diyerek ve'l-leyli izâ yağşâ diyerek o ayeti kerimelerde geçen gecenin duha güneşi gibi olan parlaklığın duha vaktinden kastın Hz. Peygamber Efendimizin veç-i saadeti olduğunu söylüyor kim? Hz. İbni Abbas. Sahabinin en büyük alimlerinde ve ilk tefsir olarak kabul edilen İbni Abbas tefsir edilir biliyorsunuz. Gerçi kendisi tam tertip etmemiştir. Sonradan onlar toplanmıştır Sıbtabinde. Fakat Hazreti İbni Abbas Peygamber Efendimizin amca oğlu o ve duhada vecihten veçi peygamberden kasıt vardır. Dolayısıyla oradaki yemin de Hazreti Peygamber Efendimizin vecip haklarına ve saadetlerine yani mübarek başlarınadır diye söylüyorlar. Biz böyle bir peygamberin ümmeti olmakla beraber tabi konumuz şu anda ismin konulması ile alakalıydı isimle alakalıydı İnşallah bundan sonraki mevzu, mevzu ile beraber peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin babası hazreti abdullah'ın vefatına devam etmiş olacağız. Evet daha evvel şöyle kısacık bir temas etmiştik cenob peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dedesi Hazreti Abdülmuttalip, oğlu Hazreti Abdullah'a yani peygamber efendimizin babası Hazreti Abdullah'a en soyu güzel efendim en şerefli olan bir hanım Hazreti Amine validemizi alarak izdivaçlarını gerçekleştirmişti. Bunun detaylarına da tekrar döneriz inşallah. Vefatı Hz. Abdullah Efendimizin vefatı biraz evvel girmiş gibi olacak ama bendeniz arzu ediyorum ki biraz Asım Köksal'dan biraz Mevahibi'yle Dünyeden, biraz Peygamber Efendimizin hayatın Sali sürüşten Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'den Kısal Seymbiya'dan böyle parça parça alalım. Neticede geriye de gitsek tekrar geriye dönüş de yapsak ileriye de gitsek hep ondan bahsediyoruz. Bir problem teşkil etmeyecektir. Sonra e, defaatle mevzu yaptığımız halde, ders olarak anlattığımız halde biz başka eserlere dönüp baktığımızda unuttuğumuzda kadar çok şey olduğunu fark ediyoruz. O sebepten şimdi iki cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin pedere alisi bu tabirleri bilhassa kullanıyorum. Yani ne diyor bu hoca falan diye hemen frekansı değiştirmesinler. Bu tabirlere bir kere yabancı olurlar, iki üç kere dinlenler yabancı olur ama beşinci kere dinlediklerinde... ...ha tamam bu demekmiş denir. Kaybolmasın bu kelimeler. federe i Alisi Hz. Abdullah Efendimiz'in rıhdetleri yani vefatı, göçmeleri hadisesini okuyoruz. Buyurun. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın babası Hz. Abdullah, Hazreti Amine ile evlendikten kısa bir müddet sonra... Kureyşlerin ticaret malları yüklü kafilelerinden bir kafileye katılarak Şam'a Gazze'ye gitmişti. Satacaklarını satıp alacaklarını aldıktan sonra oradan geri dönüldüğü sırada yolda hastalandı. Medine'ye gelince arkadaşlarına ben burada dayılarım Adi bin oğullarının yanında biraz kalayım dedi. Ve hasta olarak onların yanında bir ay kaldı. Kafila arkadaşları yollarına devam edip Mekke'ye geldiler. Abdülmuttalip onlardan oğlunun nerede kaldığını sordu. Onlar da onu gerimizde dayıları Adi bin Necar oğullarının yanında bıraktık. Kendisi hastadır dediler. Bunun üzerine Abdülmuttalip büyük oğlu Haris'i acele Medine'ye yolladı. Haris Medine'ye vardığı zaman... Hazreti Abdullah'ı vefat etmiş ve Adi bin Necarlardan Nabiga'nın evine gömülmüş buldu. Hazreti Abdullah'ın kabri Nabiga'nın evinin içine girilince sol tarafa düşen küçük evindedir. Dayıları, Abdullah'ın nasıl hastalandığını, olanca çabalarına rağmen kendisini kurtaramadıklarını ve Nabiga'nın evine gömdüklerini Haris'e anlattılar. Haris, Acele Mekke'ye dönüp babasına acı haberi verince Abdülmuttalip de Abdülmuttalip'in bütün oğulları ve kızları da son derece ağladılar. Hazreti Abdullah vefat ettiği zaman 25 yaşında yaşındaydı. Allah Allah. Peygamberimiz aleyhisselam da daha annesinden doğmamıştı. Evet sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için daha evvel de yine mevzu olmuştu ki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbi Beni rabbi fa ahsana ta'dibuhu Rabbim terbiye etti. O ne güzel mürebidir. Edeplendirenlerin en güzelidir şeklinde beyan buyurdular. Demiştik ve hemen şunu da ilave etmiştik. Bir kişi için, bir insan evladı için iyi bir anne babanın verdiği terbiye bütün terbiyelerin üstündedir. Hayatında alabileceği en önemli terbiye iyi bir anne babadan aldığı iyi terbiyedir. Fakat Allah Teala'nın terbiyesine ve ahlakına nispetle bunlar dahi hiç mesabesindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bizzat Allah tarafından terbiye olunmak üzere rahmetinden ve hikmetinden dolayı Hazreti Allah'ın Hazreti Abdullah efendimiz ahirete intikal etti. Henüz daha İki can efendimiz doğmamış. Bakın Hazreti Amine validemizin bu vefa hadisesine binaen söylediği bir mersiye var. Hazreti Amine validemiz İki can efendimizin valide-i muhtaremedir. Aynı zamanda şairi. Hem de nasıl bir şairi. Şöyle anlatıyor. Yine ileride hem Asım Köksal'ın kitabında var hem Tarihu Taberi'de var. Ebu Kubeys tepesinde Şimdi kralın sarayının olduğu yer Var ya hani Kabe-i Muazzama'nın karşısında Hani Şakkı Kamer mucizesinin Mucizesi olduğunda Ayın bir parçasının Gözüktüğü tepe var ya Veya Hazreti Bilal-i Çıkıp ezan okuduğu tepe Veya Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hacı bulduğu tepe var ya Ebu Kubeys tepesi Heh, Şimdi orada saray var kocaman bir tane Oradan mehtabı seyretmek Günün ışımasını seyretmekten ziyade Mehtabın güzelliğini seyretmek Zaten hep şiirlere ilham kaynağı Daha doğrusu mevzu Ve şairlere ilham kaynağı Mehtab olmuştur ne hikmetse Güneşten bahseden şiir azdır Bin tane şiir varsa Bunlardan bir tanesi Hadi üç tanesi güneşten bahsetsin Ama diğerleri Belki 999'u Hep mehtaptan kamerden hilalden Ayın ışığından bahseder Bu sebepten dolayı her ne kadar Ay kendisindeki ışığı güneşten almasına rağmen Alıyor olmasına rağmen Rahatlıkla bakılıp müşahede edilme letafetine sahip olduğundan Metiyeler, övgüler, neşeler hep kamera hilale, aya karşı söylenmiştir Ay yüzlü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de her ne kadar nurunu Hazreti Allah'tan alsa da ona çokça methiyeler yazılmış, çokça şiirler söylenmiş, onu övecek, onun güzelliğini anlatacak birçok sözler zuhure gelmiştir. Bunu da böyle bu saate kadar uyanık, kalbide uyanık olan kardeşlerimize paylaşmak üzere zikrettim. Mevzumuza dönersek, Ebu Kubeys Tepesi'ne hanımlar çıkarlarmış Hilal daha affedersiniz mehtap olduğunda yani mehtap derken Mehitab tam gözü doldurulan, dolduran me ay yani dolunay ayın 14'ü olduğunda onun güzelliği çok berrak tabi her gün yaşadığınız bir şehri şimdi elektrik vesaire falan olduğu için fark edemiyoruz Mehtap Dolunay olduğunda her gün yaşadığınız yeri şöyle yukarıdan seyretmek etrafı seyretmek ayrı bir güzellik ayrı bir hissiyat, tahassusat uyandırır insanda. Bunun için hanımlar Ebu Kubeş tepesine çıkarlar ayı seyrederken birbirleriyle şiir yarışına girerlermiş. Fakat ne zaman Medine'den e, Hazreti Amine Validemiz ne zaman gelir ...o meclise dahil olursa... ...o geldiği zaman... ...birbirlerine şöyle derlermiş. Amine geldi artık şiir söylenmez. Yani onun üzerine şiir zaten okunmayacak... ...boşuna yarışmayalım. Hani bu bizim aramızda bir yarış. Ama artık Amine geldi susalım onu dinleyelim derlermiş. Hazreti Amine validemiz... ...iki cihan server efendimizin... ...valide-i muhteremeleri... ...böyle bir hanım. Bakın Hazreti Abdullah'a nasıl bir mersiye yazmış. Hazreti Amine... Kocası Hazreti Abdullah için söylediği mersiyede şöyle dedi. Artık Mekke'nin batı tarafı Haşim oğullarından boşaldı. O ölümün davetine uyarak evinden örtüler ve kefenler içinde çıkıp kabre gitti. Fakat ölüm insanlar arasında Haşim oğlu gibi bir yiğit bulup onun boşluğunu dolduramaz. Bütün dostları ve arkadaşları onun tabutunu taşımak için üşüşmekte ...ve elden ele almakta Ne yazık ki... ...ecel hiç beklenmedik bir zamanda... ...onu alıp götürdü. Halbuki o... ...cömert ve çok merhametli bir insandı. O zaman... Hani ...nasıl diyoruz biz... ...bir kişi göçtüğü zaman... ...onun hakkında olumlu şeyleri anlatınız... ...diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl bu söze imtisar ediyoruz. Bu mersiyelerde de... ...kişilerin... Rahmet Ümidini arttırıcı Ve Bir vefat eden kişinin Arkasından okunan mersiyelerle Allah'ın rahmetini Celb edecek duaların daha kalbi Yapılmasını sağladığı için Mersiye bizim kültürümüzde vardır Mersiyeler de bu boşluğu doldur esasında Hani Maksat insanları ağlatmak Değildir ama biz bizden dua isteyenlere bazen dua ederiz. Başkalarına ettiğimiz dualar. Bazen de içimiz yanarak dua ederiz. Dua han demek duayı yaptığı zaman edebi sözler vesaire seçip adama bak yani cümle dizdi. Acayip bir şey. Dedirtmek için dua yapan insan değildir esasında. Dua han duayı güzel yapan kişidir. Fakat gaye Duanın lafzının güzel oluşu değildir. Lafzın güzelliğiyle beraber insanların kalbindeki hissiyatın galebe çalması içindir dua ve dua hanlık. Hele bir de buna kalbinizde birleştirir. O hitabetinize, o güzel konuşmanıza, o düzgün cümleleri seçerkenki dikkatinize bir de kalp dikkati eklenirse o sizin ağzınızdan çıkan dua veya o kişinin ettiği dua sayesinde orada amin diyen insanlar cuşu gelerek bütün kalplerindeki muhabbetle amin dediklerinden dolayı dua adeta tasdiklenir ve mühürlenir. Ahmeti Gönel Mehmet Hoca öyle derdi. Bazen dua yaptırırdı. İşte elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain işte amin amin amin Duayı keserdi Niye amini cılız söylüyorsunuz derdi Amini kuvvetli söyleyin Siz amini kuvvetli söyleyin ki amin duanın mühürüdür derdi Siz amini kuvvetli söylediğinizde Allah onu tasdik ettirir Meleklerine tasdik ettirir ve muhakkak dua kabul olur derdi Dolayısıyla de Burada Hazreti Amine Validemiz'in yaptığı Mersiye gibi ki bu Mersiye adeti daha sonra devam etmiştir. Osmanlı'da da çok yeri olan önemli bir yere sahiptir Mersiye kültürü ve edebi metin olarak da edebi tarz olarak da Mersiye tarzı. Maksat şudur. O kişiyi hatırlatmak, övmek tabi var ama ondan ziyade o kişiye okunacak dualar veya o kişinin ruhaniyetiyle birleşerek onunla beraber olma hali... İnsanda cuşu huruşa gelmesi için Mersiye'den okunur Burada da Hazreti Amin'e Validemiz tabi Arapça metni çok Daha müessir Orijinal disaniyle okunsa keşke Anlayabilsek ama biz burada Türkçesini Türkçe çevrilmişiyle iktifa Ediyoruz böyle bir Mersiye Yazıyor peki Hazreti Abdullah Efendimiz Göçtükten sonra acaba Ne bırakmış yazıyor mu Orada eyvallah Hazreti Abdullah'ın miras olarak bıraktığı Ümmü Eymen, Bereke adında bir köle kadın... O Ümmü Eymen'i Peygamber Efendimiz çok seviyor. Ümmü Eymen. Hatta daha sonra Medine'ye beraber gideceklerdir. Annesinin kabinede, Hazreti Abdullah'ın kabinede orada beraberce ağlayacaklardır. Ümmü Eymen e, validemizi çok seviyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Abdullah'ın yadigarıdır. Evet... Beş adet deve, birkaç da var. Bir adet kılıç, bir miktar gümüş paradan ibaretti. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in demek ki daha dünyayı şereflendirmeden evvel Hazreti Abdullah Efendimizin babasını göremiş hadisesi var. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuyla alakalı da bir bahis açalım ondan sonra doğum gecesindeki olan hadiselere kadar inşallah gelmiş olalım evet. Sonra sonraki haftaya kalsın peygamberimiz aleyhisselamın doğumu doğum tarihi ve doğum yeri peygamberimiz aleyhisselam fil ayında rebiyül Evvel ayının 12. pazartesi günü tam yeri ağrırken şığıpdaki evlerinde doğdu Riyaziyecilere göre Doğum tarihi şemsi aylardan Nisan ayının 20'sine rastlamış Mısırlı Mahmut Feleki Paşa'da Bunun miladi 571 yılı 20 Nisan pazartesi gününe rastladığını Hesapla doğrulamıştır Şimdi Müsaade eder misiniz Bir Başka bahse gireceğiz Bak, Bakıyorum vaktimize herhalde müsait Eyvallah Şimdi Bakın Önümüzde şimdi zilhitçe bitiyor. Muharrem ayına girmiş olacağız. Yani hicri takvim olarak düşündüğümüzde hicri yıl olarak 1427'ye gireceğiz. Bir gün evvel veya işte birkaç gün evvel cuma hutbederinde vaaz verilirken vesaire yapılırken bu hicri takvimle beraber her yerde şu sözleri işitmeye başlayacağız. Maalesef. Efendim hicri takvim e, hesabıyla, hicri hesapla kameri takvimle hesaba göre e, yılbaşına giriyoruz. Dolayısıyla mevzumuz peygamber efendimizin hicreti diyecekler. Neden? Hicri takvim ya, hicretle alakalı diye düşünüyorlar. Ve yılbaşı olarak da öyle bir anlatıyorlar ki sanki hicret hadisesi Muharrem'in birinde hukuku bulmuş gibi anlatıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hicreti Muharrem ayında değildir. Dolayısıyla hicri takvimi anlatırken ki aslı kamer takvimidir bunun anlatırken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hicretini anlatmak insanlarda yılbaşının hicri takvimle ay takvimiyle yılbaşının baş kısmındaki olan hadise hicret hadisesi zannetmelerine sebebiyet veriyor. Şimdi bakın burada bir izah var. Ne diyor? İki Can serveri efendimizin doğduğu sene olarak fil yılında doğmuştur diyor. Fil yılı. Şöyle bir adet var Araplarda. Bir sene içerisindeki en önemli hadise neyse o seneye o adı veriyorlar. O senede yani 571 olarak kabul ettiğimiz senede Fil hadisesi zuhur etmiş. Belki 570'te diyebiliriz hani biraz daha evvelini düşünürsek. Ocaktan evveli düşünürsek. O sene o fil vakası zuhur ettiği için o sene fil senesi denmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hicret ettiği için o senede yani hicri takvim kabul edilen bir kabul edilen senede hicret ettiği için adına hicri senede hicret senesi denmiş. Yani hicret senesi denmesi başka bir şey. Hicretin bir muharremde olduğunu söylemek başka bir şey. Şimdi bunu niye burada zikrediyorum? Fazla bir malumat değil bu. Yeri geldi bir daha da icap ederse konuşacağız. Bakın ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 12 Rebiül Evvel'de pazartesi gecesi dünyaya gelmişlerdir. Değil mi? Eyvallah. Ne acayiptir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin göçtükleri gün de aynı gündür. Doğdukları gün ahirete doğmuşlardır. Dünyaya doğdukları gün dünyayı şereflendirmişler, dünyadakileri neşelendirmişler. Aynı gün olarak da ahirettekileri neşelendirmişlerdir. Yani 12 Rebû'ül evveldir. Peki hicret ne zaman? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 27 safer gecesi Mekke'yi mükerremeden çıkmışlar ve neticede bir müddet Medine'nin dışında kaldıktan sonra tam 12 Rebû'ül evveldir. Yani doğdukları ve ileride göçecekleri gün olan 12 Rebi'ül evvel günü Medine-i Münevvere'ye gelmişlerdir. Hani o meşhur hadise var ya, Devenin Hz. Ebayyübel Ensari Efendimizin kapısının önünde çökmesi hadisesi. O hadisenin vuku bulduğu gün tam tamına 12 Rebi'ül evvel'dir. Bu tarihler önemlidir. Burada da fil senesinde iki cihan server Efendimizin dünyayı şereflendirdiklerini beyan ederken, Hatırma hemen o hicretle alakalı Tarihle alakalı takvimle alakalı Hadiseler gelmiştir ee, Bunu burada zikretmek istedim İki cihan server efendimizin Doğumları on iki rebüyle evveldir Hicretle Medine'ye tam indikleri gün On iki rebüyle Ahirete intikalleri de on iki rebüyle evveldir Muhakkak surette bunlarda bir hikmet vardır Üzerinde düşünmek icap eder Evet Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğduğu ev, Şıb'da Haşim'den Abdülmuttalibe kalan, ondan da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın babası Hazreti Abdullah'ın hissesine düşen ev olup Mevlid sokağı diye anılan Ebu Talip Şıbı caddesinde Leyl sokağındaydı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğumu gecesinde Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifa Hatun'da hazır bulunup ebelik etmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan 3 yaş büyük olan Abdurrahman bin Afı biliyor tabii dinleyicilerimiz. Ashere-i Mübeşşere'den yani cennetle müjdelenen sadece 10 kişi yoktur ama en meşhur olan 10 kişi yani Abdurrahman fil cenneh diye Peygamber Efendimiz'in buyurduğu Abdurrahman cennettedir diye daha hayattayken tebşir ettiği müjdelediği 10 kişiden birisidir Abdurrahman bin Af. Demek ki iki cihan selver Efendimizin doğumu esnasında Abdurrahman bin Arf'ın annesi Şifa Hatun'da doğumda bulunmuş oluyor. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan 3 yaş büyük olan amcası Hazreti Abbas da Hazreti Amine'nin bir oğlan çocuğu doğurduğu haberi verilince annesinin sabahleyin kendisini elinden tutup oraya götürdüğünü, Peygamber Aleyhisselam'ın evlerinin ortasında yattığı yerde döşeğine ayağıyla vurduğunu hala görür gibi olduğunu ve orada bulunan kadınların kendisini onun üzerinden çekip öp kardeşini dediklerini bildirir. Evet. Tabi e, burada kıymetli dinleyicilerimize Mevhid bahsini Mevhid-i Şerif olarak Süleyman Çelebi'nin yazdığı kaleme aldığı efendime söyleyeyim Mevhid-i Şerif'i okumalarını hatta şiir halinde okunduğunda pek anlayamıyorlar ise ki nereden nereye gelmişiz o rahatlıkla anlaşılabilen bir Türkçeymiş zamanında olsun şimdi açıklamalı mevvit kitapları da çıktı mevvidi şerif bahsini oradan okumaya gayret etsinler tabi iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu hadisesini veladet hadisesini diğer eserlerden de okuyacağız Bugün sadece Asım Köksel Hoca'nın kitabından başka malumatı da zik ederim diye onu getirdik. Fakat şu var, Cihan Serbeli sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumu esnağında herhangi bir beşere nasip olmayacak veya muhakkak surette peygamberlerin dünyaya geldiklerinde veya büyük veri zatların dünyaya girişinde başkaları tarafından da gözle görülebilecek, acayip, karayip, fevkalade hadiseler olmuştur. Fakat bu tarzda, bu büyüklükte, iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan tecelliler gibi olmamıştır hiçbir zaman. Ee, bunu ayrı bir bahiste işleyelim çünkü şayet burada işlemeye kalkarsa yarım kalacak. Eyvallah. Ve e, istiyorum ki Hazreti Amine validemizi ve Hazreti Abdullah Efendimiz hakkında Kısa bir malumatı diğer haftaya bırakarak Hem onu da tekrar etmiş olalım Sonra doğumunu tekrar zikretmiş olalım Bu arada Bu gecede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden bahsederken Birkaç tane salatu selamı okuyarak Huzurlarımızdan ayrılalım Müsaadeniz olursa Allahümme salli ala Ve mevlana Muhammedin Tıbbül kulubi ve devaiha ve afiyetil abdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sell. Ya Rabbi diyoruz. O nebi Zişan Efendimiz'e, Seyidimize, salatu selam olsun ki o Tıbbül kulubi ve devaiha. Bizim kalplerimizin Devasıdır tabibidir o. Tabibül kul'dur. O Resulü Zihana selatü selam olsun ki o bizim kalplerimizin tabibidir ve devasıdır. Yani ya Rabbi Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin selatü selamıyla ve onun nazarıyla bizim dertli kalplerimizi, humumlu humumlu kalplerimizi, hasta kalplerimizi sen o Tabip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nazarıyla, hazık elleriyle tedavi eyle diye Allah'a yalvarırız. Ve afiyet el ve Bedenin şifası onunladır. Ondan ayrı kalan bir kişinin bedenin şifası olmaz. Bizim bedenlerimiz onun sebebiyle zuhure gelmiştir çünkü. O şifaiha şifası da ondandır bedenlerimizin afiyeti sağlıklı olması onun nuruyla onun muhabbetiyle onun zuhuruyla olduğu gibi hastalandığı zaman da şifası yine onunladır ve nuril ebsari ve duyaiha gözümüzün nuru da ondandır Görebilmez zuhurumuz da hep o nuru Muhammedi vesilesiledir. hem gözümüzdeki nuru sen yarattın ama o gelmeseydi bu aleme sebebimiz olmasaydı biz olmazdık. Hem onun vesilesiyle gözümüzün nuru ona aittir. Onunladır nurumuz. Hem de o bize gösterilecek nuru, görmemiz gerekecek nuru gösterdi. Senin rahmetinle bize vesile oldu. Ve duya iha. Gözümüzdeki ışık da yine o kurratul ayn Hazreti Muhammed'dedir sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ona Böyle bir nebi olan, her şeyimizin medyun olduğumuz, halimizle ona meftun olduğumuz, mahbubumuz, sevgilimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selat ederiz. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Onun aline de selat ederiz. Ehli Beyti Mustafa'ya da selat ederiz. Bu salatü selamlardan onlara da ikram olunsun isteriz. Ve böylece onlar da bizi bilsinler isteriz. Ve sahbihi ve sellim. Ve yine O'nun sahabisine, O'nun arkadaş olanlara ve ona, O'nun arkadaşlarına da bu selatü selamdan ikram olunmasını Senden niyaz ederiz Ya Rabbi diyerek dua ediyoruz. Cenab-ı Hak bizim bu dualarımızı inşallah indi ilahiyede kabul edesin. Ey güzellerden güzel... Ruhum Resul-i Kibriya diyor ya ilahide. Hasta gönlüme nazar kıl, sensin gönlüme deva. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi muhabbeti olmayan bir kalp muhakkak surette hastadır. Damarları tıkanık olmasa da, gayet sahatli olsa da, ritim bozukluğu olmasa da, kainatın ritmi olan ritmi Muhammediyden ve muhabbetten yoksun olduğu için onun kalbi hastadır esasında vakit olsa bu ilahi okumak da belki e, icap ederdi fakat şu an ne bizde o ses var ne de onu okuyacak belki muhabbet var, liyakatımız var sadece e, gönlüm razı olmadı illa bu salatu selam noktasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize selatu selam ederek ondan gözümüzün nurunu, kalbimizin sürurunu ve devasını ve maddi ve manevi bedenlerimizin, nefislerimizin, ruhumuzun sıhhatin ve afiyetini inşallah talep edelim. Allah nuru Muhammediye ile bizleri kaim ve daim eylesin. Amin.